Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Katkılarından dolayı kroş kalemlerine teşekkür ediniz.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 Evet. Böyle bir soru. Bir, bir tabii ütopya yakından ilgili ama onun farklı bir ütopya anlayışı var. Uzam zamansal ütopya dediği. Ütopiyi fantazi olmaktan çıkarmak ve haritada bir yerlere yerleştirmek, evet. David Harvey aynı zamanda neoliberalizmin seren camı üzerine epey araştırma yapan bir Evet. Akademik, önemli bir Coğrafyacı kimlik. Aslında, Coğrafyacı. Coğrafyacı, e, evet. Bu kitabında da e, küreselleşme, neoliberal küreselleşmenin, e, daha doğrusu kap genelde kapitalizmin eleştirisinin ve Marx'tan başlarken, kendisinin Marksist ama komünist manifestoya da çok eleştirel bir yaklaşımı var bu kitapta. E, yazıldığı çağda dahi komünist manifestonun pek çok açıdan da yetersiz olduğunu söylüyor mesela. E, Öyle Harry. mi? Hmm. E, Coğrafi boyutun, kapitalizmin gelişmesindeki coğrafi boyutun ihmal edildiği iddiasında mesela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 Kazanmaksın genişlemesi mümkün değil. Sermaye biriktirebilmek için genişlemesi gerekiyor. Ham madde bulması için gerek. Yaptığı malları satması için hep genişlemesi gerekiyor. Bu hmm. aslında yeni bir şey değil küreselleşme. 1492'den beri küresel tabii, tabii yani. yani ümit <gülüyor> cebeli tarığı geçmek, ümit burnunu geçmek, Amerika'yı keşfetmek...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 istiyorum David Harvey'e dayanarak kapitalizm çok eskiden beri küresel. Yeni bir şey değil 1970'lerden beri. Kapitalizmi karşı çıkanların başta sosyalistler olmak üzere Marx'ın Komünist da buna dahil coğrafi boyutu ihmal ettikleri kanısında.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 konuşmaya devam edeceğiz ee, arada çalacağımız bir parça var şimdi Panda Bear'den "Bros" adlı parça dinliyoruz. <Gülüyor>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 sözünü esas alacak olursak karşımızdaki düşmanın adı açlıktır ve bunu, bu savaşı kaybetmeye e, lük, kaybetme lüksümüz yok diyor. Buna karşılıkta ama açlık evet. zirvesinde de havyarlar ve şampanyalar evet. sular seller gibi gitmiş Gerçekten tabii. Yani. Evet. Büyük bir çelişki var evet. yani bunu insanın mantığı vicdanı kabul edemiyor. Şimdi o Nike ayakkabılarını üreten çocuklar 13-13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 Günde bir kere yemeye başlayan ülkeler var. 16 saat çalışıyorlar o evet. çocuklar. Tabii burada bir şey daha söylüyor David Harbi çok haklı olarak. Hem coğrafi boyutu ihmal edilmiş hem de geleneksel sol beden sömürüsü olduğunu ihmal etmiş. Çalışmak gerçekten bedeni, doğrudan bedenin sömürülmesi demek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 İşin, o çalışma 16 saatin dışında e, onları gidererek tekrar evet. işin başı, makinenin başına, tezgahın başına dönmesi gerekiyor burada. Usallaşmış işe, ama sağlıklı olması gerekiyor aynı zamanda. Belirli bir ölçüde sağlıklı olması gerekiyor. Her ne kadar sağlık nasıl sağlıklı olabilirse bir öğün yemekle evet. e, günde böyle bir korkunç bir sömürü var. Bu kapitalizmin başlangıcındaki Batı ülkelerinde gördüğümüz, Batı Avrupa'da gördüğümüzden çok daha fazla. Şimdi benim de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 bütün bu güçlerin e, birleştirilmesiyle e, olabilecek bir şey. Yani o sefalet mekanlarını gerçekten umut mekanlarına, insan, gayri insani koşulların e, hüküm sürdüğü bu mekanları e, umut mekanlarına dönüştürmek gerekiyor. Evet. Yani örnekte pardon lafını <gülüyor> kestim. Evet, evet. Benim de aklıma gelmedi. Evet. Mesela Novamet işçileri, kadınların e, ha, ne, ne zaman hamile kalacaklarını, ne zaman tuvalete gideceklerini, dahi işverenlerin oradaki işçi başının tespit ettiği bir şey. Bu bedeni sömürüsü.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 Önemli bir uzay boyutu da ekliyoruz. Eklemeye çalışıyor en azından. Peki bir ara daha vererek Louise Louise adlı parçaya geçelim şimdi. Orange Juice'dan dinliyoruz bunu da. from grace I know this no dramatics Don't make things All right I oh, will make you see things In a, a different light You're very Pretty glories But all the things you say Just entities I've doubled up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 yani farklılıkların, enigmatik çoğulculuğun, Foucault'un deyişiyle belirdiği yerler. Başka yerler de söylenebilir. Genel evleri de katabiliriz. Pek çok yeri katabiliriz. Dediğim gibi normların çiğnendiği, rahatça çiğnenebildiği yerler. Ama bu ütopya, David Harvey'in uzam, uzam zamansal ütopyasına benzer gibi görünse de bunlar aslında var olan toplumu bütünüyle dönüştüren yerlerde değil heterotopya. Bir yerde ki...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 bazı belediyelerdeki uygulamaları ve onlara örnek olarak danışmanlık yapan Roberta Unger'in hukukçu eleştirel hukukçu olarak da Roberta Unger'in görüşleri benim de buradaki bir ona bir itirazım vardır. David Harvey'in eleştirel Marksizmi yani yer yer hem fikirim bende Marx'ın Avrupa merkezci olduğunu, barbar uluslarla medeni uluslar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 Şeyde, hiçbir düzey ihmal edemezsiniz. Kültürel, ekonomik, ekonomiyi düzelterek kültürel hepsini şey yapamazsınız. Yani hepsini evet. aynı anda topyekun tabii ki insan mühendisliğine kaçmaksızın. Ütopya'nın böyle bir maalesef kötü şeyi var. Yani kötü ülü de var. Evet, bir çeşit toplum mühendisliği evet. yapmaya ben yol onu açıyormuş Ütopya'da... gibi. Şey yapmıyorum, Ütopya'yı ben o, Ernst Bloch'un Herbert Marcuse'nin kullandıkları anlamda kullanıyorum. Yani Ütopya kavramına Karl Popper kötü bir şey kazandırmış olabilir. Ee, Sovyet deneyimini, daha önceki o de, 1917 deneyimini e, göze alarak. Ama fa, bütün bu kötü de, deneyimler Ütopyacılıktan vazgeçmenin gerekçeleri de e, olamaz gibi geliyor bana. Evet, olmamalı da e, zaten. Olmamalı, evet. Evet, olmamalı da.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 Evet. Hiç şüphesiz değil. Evet. Panda Bear'e dönelim. İlk çaldığımız parçayı da. Onlar seslendirmişti Panda Bear. Şimdi de I'm Not adlı şarkıyı dinliyoruz.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 Evet, kitapta itiraz edilecek noktalar da var. Onları biraz atlayalım ve e, özetlemeye çalışalım. Aslında kitaba da bağlı kalmadan biz de kendi görüşlerimiziz. Evet, bir çıkış noktası oluyor. Zaten bu, genel yani, olarak bu programda evet, doğru, kitap, program, bir, kitaplar, bir bir veya daha fazla kitaptan bir çıkış doğru. noktası olarak, trampolin olarak yararlanıp gidiyoruz. Tabii kitapları okuyan sensin, bunu da <gülüyor> ağırlıklı bir, olarak... Kitapla ilgili merak uyandırmak, daha eleştirel de o, o, dinleyicilerin de okurlarında, daha eleştirel yaklaşmalarında teşvik etmek eğer becerebilirsek bunu. E, David Harvey'de böyle böyle yaklaşmalarında yarar var. Pek çok katılmayacakları yerlerde, onlar da göreceklerdir. Yani e, Çok büyük bir akademisyen olabilir, bir coğrafyacı o, olabilir ama... Katılmayabileceğim. Evet. Ya yani meselin özü de bu zaten. Evet. Yani katıl. Bir şey eleştirel ilişki. Eleştirel ilişki. Bütün mesele evet, bundan doğru, ibaret. Doğru. Hayatla ve Çok metinlerle eleştirel. Soru soran ilişkilere girebilmek. Bunun için burada varız gibi geliyor bana da. Önemli olan yazılı bir metinle de konuşmak, muhabbete girmek aslında. Evet. Hem fikir olmak da esas değil. Ee, önemli olan şey.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 şeyler şimdi bu, bu bunun kadar anlamsız bir şey düşünemiyorum evet. yani hiçbir şey eleştirdiğim şimdi <gülüyor> yani, e, muaf değildi elbette eleştir evet. yazılmasın diyorlar yani o tarz yazılar çıkmasın o ya da siz de okumayın o konuda düşünmeyin olacak evet. işte yani.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 Mişar, Foucault ve diğerleri bu eksik kapatlar heterotopya kavramına kabul topn eksik olabilir hem fikir olmayabilir devtarbi ama onu da kabul ediyor burada şöyle bir şey var Eee 19. yüzyılda Marks'ın bunları 19. yüzyılda dahi bunlar yetersizdir diyor. O da, onu da vurgulamak lazım. Diğer sol radikal düşünürler, sol radikal düşünürler e, tamamlı mıydılar? Daha mı fazla söylemişler? Hayır onlar da söylememişlerdi. Sömürüye karşı çıkan, de, de, de, daha başkaları da. Bakunide de çok fazla bir şey bulamazsın. Ama şöyle bir şey var. E, Marksistlerin dışındakiler e, o diğerleri de daha fazla açıklar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 yani evet. bedeni hırpalıyor. Bedeni aşağı, onurun aşağılıyor ve çok fazla kalıcı iz bırakıyor. Bedeni yorgunluğunu atabiliyorsun. Ertesi gün tekrar iş başında olabiliyorsun. Uzun süre de böyle götürebiliyorsun. Ama bunun Simon Weil'in kendi deneyimlerinden yola çıkarak işçilerin nasıl sömürüdüklerini anlayabilmek için lisedeki öğretmenliğini bırakarak fabrikada, kırlarda hem kırlarda çalışmış, hem de fabrikada çalışmış. Berbat bir şeydi. Yani evet. ne kadar aşağılandıklarını bir göre. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet. Mesela tekrar dinlendirebilmek için bir belli ölçüde pubları tabii işte. Tabii, tabii. Ama o da saat 11'e kadar açık olacak. Çok olunca, fazla işmeyeceksin. İş iz. başında evet. tekrar makinenin başında olman Ama gerekiyor. Ama biraz da yenilemeye de ihtiyaç tabii. olduğu için işte kafayı dumanlamak hafif birayla falan. Evet ya yani futbolda. Eğlencesini de, de evet. iş başındaki Hı. geçen zamanın dışında da...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 Dönem var özellikle Sovyetler Birliği'nde bu doğruğa ulaşıyor işte Stakhanov yani. hareketi gibi böyle işte çalışkan mükemmel işçi bütün ömrünü çalışmaya ve dolayısıyla ülkesinin kurtuluşuna filan adamış Sovyet e, idealinin komünizmin e, evet. idealine adamış bir işçi tablosu da de, çıkıyor tabi. Tabii bütün insanlık kendisini işçide tanıyacak öyle bir evet. şey de var çok da tanışacak o demin söylediğimiz gibi heroik bir şey özenilecek model alınacak bir şey değil tam evet. aksine iş çalışmanın laf edilmesi fesedilmesi evet, gerekiyor. Bu Marx'ın kendisinde tabii var var var, var ama, ama o fabrikanın da aynı zamanda Marx'ın izleyenler Lenin ve diğerlerinin evet. fabrikanın da özgürleştirici bir ortam olun, bilinçlendirici evet. bir ortam olduğunu da söyleniyorlar, örgütlenebileceği yer. fabrika okuldur diyor. Evet bu Fab açıdan da maalesef çok tuhaf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 Oynatma fırsatı bulduk. Bitirirken çalacağımız parça "Following and Laughing" adını taşıyor. Düşerken gülmek. Orange Juice'tan dinliyoruz ve hepinize günaydın. Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Katkılarından dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun